317. konu, Ensar'ın Huneyn Savaşı'ndaki kahramanlıkları ve Hazreti Peygamber'in onları övmesi, Huneyn Savaşı'nda Hevaz'in, Gatafan ve diğer Arap kabileleri çoluk çocuklarını ve hayvanlarını da beraberinde getirmişlerdi, Hazreti Peygamber'in yanında, serbest bıraktığı Mekke halkının haricinde 10 bin asker vardı, fakat sonunda bunların hepsi kaçıp Hazreti Peygamber'i neredeyse tek başına bıraktılar, o gün Hazreti Peygamber çevresine bakınıp iki kez seslenmişlerdir. Birincisinde sağına bakarak, ''Ey Ensar topluluğu!'' demişler Ensar da, ''Evet ey Allah'ın Resulü, biz seninle beraberiz.'' diye karşılık vermişlerdir. Bu kez de soluna dönen Hazreti Peygamber yine, ''Ey Ensar topluluğu!'' diye seslendiler. Ensar da ilkinde olduğu gibi yine, ''Buyurun ey Allah'ın Resulü, bizler buradayız.'' dediler. Bunun üzerine beyaz katırının üstünde bulunan Hazreti Peygamber yere inerek, ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm, buyurdular. Daha sonra müşrikler kaçtılar ve geride de çok ganimet bıraktılar. Hazreti Peygamber bunları muhacirlerle diğer Mekkeliler arasında paylaştırdı. Bunlardan Ensar'a hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine Ensar kendi aralarında, savaş çıktığı zaman biz çağırılıyoruz. Fakat iş ganimet Taksim'ine geldiğinde bizden başkasına veriliyor, dediler. Bu sözler Hazreti Peygamber'in kulağına gittiğinde onları bir çadırda toplayarak, Ey Ensar, kulağıma bazı sözler çalındı. Ne olduğunu söyler misiniz, onlardan hiç kimse buna cevap vermedi. Hazreti Peygamber de, Ey Ensar topluluğu, diğerleri dünyayı götürürlerken siz de evlerinizi Allah'ın Resulünü ve ona bağlılığı götürmek istemez misiniz, buyurdu. Ensarsa, Evet ey Allah'ın Resulü, bunu kabul ediyoruz, diye cevap verdiler. Onların bu cevapları üzerine Hazreti Peygamber de eğer insanlar bir vadide, Ensar da bir dağ yolunda gitmiş olsalar ben yine din sarı takip ederdim buyurdular. Bu hadise bir toplulukta anlatılırken dinleyenlerden biri olayı anlatana "Ey Eba Hamza, sen bunları gözlerinle gördün değil mi?" diye sordu. O da "Tabii ki gördüm. Hazreti Peygamberi bırakıp da nereye gidecektim?" dedi. Hazreti Peygamber, Huneyn gününde alınan ganimetleri henüz Müslüman olmuş ve İslam'a yeni gönül vermiş Kureyşlilerle diğer Araplar arasında paylaştırdı, bu ganimetlerden Ensar'a hiçbir şey vermedi, Ensar bundan dolayı kırıldılar, hatta içlerinden birisi, Allah'a yemin ederim ki Hz. Peygamber kendi kavmine kavuşunca bizleri unuttu, dedi, sonunda Saad bin Übade Hazreti Peygamber'e giderek, Ey Allah'ın Rasulü, Ensar sana kırılmıştır, dedi. Hazreti Peygamber de sebebini sordu. Saad da bu savaşta elde edilen ganimetleri kendi kavmine ve diğer Araplara taksim ettin, onlara bir şey vermedin dedi.